59. Numaralı konu, Hz. Halit'in Yermükkün'ü Rum emirlerinden Cerce'yi İslam'a davet etmesi ve onun da Müslüman olması, evet, Yermükkün'ü, düşman kumandanlarından biri olan Cerce ileri çıkarak Halit bin ile konuşmak istediğini söyledi, Halit de bunu kabul ederek ona doğru ilerledi, birbirlerine o kadar yaklaştılar ki atlarının boyunları neredeyse birbirine değecekti, Sörsey Halit, senden bir şey isteyeceğim, fakat bana doğruyu söyleyeceksin, çünkü hür bir insan asla yalancı.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 Onlara genel hücum emri verdi, iki ordu bir anda kılıç kılıca geldiler, Halit ile Cerce gündüzün başlangıcından güneşin batışına yakın zamana kadar çarpıştılar, Müslümanlar öyle ve ikindi namazlarını ima ile kıldılar, Cerce ağır bir şekilde yaralandı ve şehit düştü, Allah'a ancak Halit beraber kıldığı iki rekat namazla gitti.